Neyse seslenmeyene diyorlar. Yürüt değil de yiğit bir sene günah defterine, amel defterine günah düşmeyene diyorlar. Şalik diyor efendim. Yani o yola sürüyor. Gelebilirse gelir, gelmesi yolda kalsa bile onu götürürler. Yani ahirette onu götürürler. Yürütleri makama çıkmasa yine kurtulur. Şu yola, o yola düşmüş elhamdülillah. Yani ümit kesmeyelim. Yanınız istifaden için Tavfetul Ayin sahibi etmezsen, fayda olur. Allah bize, size ve bütün yıklarımıza bir an Efendimiz'i unutturmasın. Hiç yani buradaymış. Ne hangi burası. Saip eylese mühit olamaz denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamı müşahedesine fayıs olan budur. Bir de olmak, Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem fena olmağı, koldaki fena billaha mukaddemedir. Bu sebepten bazı Erbağ-ı Fakir demiştir ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri tarifatı tarif aynı miktarı muhteşem olsa kendimizi Jümra-i Müslüminden adletmezdik. Yani buraya acele okudum çünkü anlayamak gayet. Biz anlıyoruz. Mürşid, fena fil-müşid, fena fil-rusul, fena fil-illah. Bunları ayrani izahatta çok teypten yer alırız. Onlar geldik sınavben olur. Sahabe-i kiram vallahi diyor Resulullah'a göz açıp Yunan'a kadar... Unutacak olursam kendimi Müslüman'dan hak etmemişim. <gülüyor> Buradan kıyas edin ki diyor, siz tarifetul ayin mürşidinizi kaybederseniz müritten dersin. O mürid olmaz. Yani çığırsam da dersi tarif etsem yine bunu diyeceğim. Şimdi dinleyelim. Mürşide, mürşid ile huzur edebi. Matlak yine. Mürşid ile huzur edebiydi. keyiz mevku falay budur. Kolda feth. Bir haç bil zahir, bir haç bil batındır. Bir haç bil zahir huzur edebi. Olduk ki mürsidin müeçine nazar etmeyerek huzurunda boynunu evip şöyle durar. Ki, yani e, Lahamire Mutlu Canı'nı da hızına e, bakmak doğruları göz altında koymuş olur. Hedef'e muhalifmiş. E, mürsidin müeçine nazar etmeyerek huzurunda boynunu evip şöyle durur ki buraya bir abd memlük malik olan sultandan kirar edip geri huzuruna girmiş gibi huzur eder. Bir köle efendisinden kaçmış, bir geriye huzuruna getirmişler de mahcup, yüzüne bakamaz. Efendisinin yanında mürik bu demez. Söylece anlayalım. Sultan'dan kirar edip geri huzuruna girmiş gibi huzur eder. Müşidin emri olmadan oturmaya, şu ayakta dünyalı otur. Ne oturar? Vakazay-ı veya parihatta bir hürsit veya maslahat bir olmazsa olmalıysa, kendiliğinden kelama iğaz eylemeye. Ne var ne olur, iyi misiniz ne? Demeyince, kendiliğinden efendim şöyle oldu, derek öyle böyle ettiler, falan beni göndermedi, şöyle mani oldu, falan, lafa böyle başlamamalı. Onu sorduk sıra, bir hürsit varsa, şöyle söylemeli. Yani edebi bu hürsit yerine vermemeli. Hücuru hürsitte hazır olanlarla tekellim etmeye mürşid Kamil'i var, onun yanında şurada çok sevdiği toplaş da var. Bizim için çok sevgili ve sevişsiz konuşunuz. Efendimiz varsa nasıl Başka iyi misin? Aman gibi hiç sözlenmeyeceksin diyor. Mürşid'in var çünkü. Tekalimetle her ne kadar şih olsalar da, Efendimiz'den başka yine bir mürşid, bir mürşid daha, dört tane mürşid olsa, tek efendimizi yerini öpülür, çekilir, oturulur. Mürşid dostlar da konuşulmaz. Dönüşülmez onlarla. Anladın mı? Tekellinden ihtiraz eder. O aşık olan kimse maşuğunun gayrinden müstahane olduğu halde niçe durursa böylece durup mecliste onlara asla iltifat etmeye Aa aşık olduğu nişanlısı var. Ondan başka kimseye bakmayı arz etmez. Şu nişanlanmışlar. Müsidine aşık olmuş. Ondan başka bir yere bakma imkanı yok. Efendim işte Memnun Efendi diyorlar Falan da ürşit diyorlar, İsmail Hakkı Efendi diyorlar. O zaman kalkıcı iki çatal eden, üç çatal eden çakan çakan geçmez. Onun için müridin başka şiha ziyarete gitmesi bile caiz değil. Efendimiz bütün müridin içinde bizi gönderir. Çünkü ben Efendimiz'in çok âli olduğunu bize bildiği, teveccühten onun gibi liste bulunmadığını anlattığı bir kimseye geliyor ki, Vardırmışlıklar onun ya Efendimiz'in kalitesi kadar kalıyor ancak benim. Görüşüm. Böyle olunca olur. Haydi mürşidim başka bir mürşide gittim. O da havaya bağdaş kurubu yerde oturdu. E, suyun üstünden yürüyün. O, bu Efendimiz'in daha iyiymiş ne Böyle bozulur. Öyle de onun için doğru gel. Onlara büyüğünü gösterebilir. Yarışı yarışı kerametle yapmazlar onlar. Tasarrufla yaparlar. Teveccühle yaparlar. Şeriata bağlılık yaparlar. Allah ayırmasın. Zira mürşidin, mürşide tazimi hakta, zira müridin mürşide tazimi hak ale içindir. Mürşide Allah için hürmet ediyor. Allah rızası için hizmet ediyor. Allah rızası için israf etmiş. Şıhı şıhk yapmamış. Allah'a vesile, yani kavuşmaya vesile olduğu için yapmış da, olduğundan ana taaşruk ve tazim hakikatta bari teala'yedir. Ancak daha beşinci sınıftaydı, öneye sürdü artık, ben de yardım ettim, toplaşa atıyorum. Ancak seni canın gibi seviyor. Ama düşünüyorum, niye seviyorum ona? Hacı Sami Efendimizin çok sevgilisi olduğundan seviyorum. Baktın mı da içime diyor. Efendimizi niye o kadar seviyorum diye kalbinin derinliklerine baktınız diyor çocuk. Rasulullah'ı çok sevdiğinden Rasulullah'ın vekili olduğundan seviyorum. Demek Resulullah'ın için seviyor musun? niye seviyorum ona diye düşündüm diyor. Baktımdan diyor Allah'ın Resulü diye seviyorum. Her hayatta sevgim Allah'a olduğunu bildim. Öyle şorlu mektup yazmışsın ki diyor kardeşim diyor. Ellerinden gözlerinden öperim ben de ayıktım bu mektup Diyor. Biz sevdiğimizi Allah için severiz. Yediğimizi Allah için gireriz. Biz onun için mürşideni bağlıymız. Bizi başka anlamasın millet. Vedafe Şakit ve gözleri yumuk düşürüm huzurunda ya. Sıkıt ve gözleri yumuk. Olduğu halde durum istifaza için tezavrû birle yanına oturursa. Ama kitabına olursa gözüne bakılır, sözü dinlenir. Böyle boynunu durup gözü yumman, o zaman ayıp olur. Ama böyle yalgın suzuruna iletti. Peki dersin ben konuştu, sıkıt ettim de hemen gözlerim yok. kalbini açarsın yumuraya. Ve istediği kadar göter, İstediği kadar Allah'ın istediği kadar döker. Ölçüsü Bu bu kadar döker, o kadar döker. Ondan sonra Allah'ı açtın. Hayır. Allah açkan dedim. Gözünü açmış demek oluyor. Sen de gözünü açın dedi kendi yanına. Daha çok üzmemek için. Müsaade buyurdu mu? Peki. Ötlenim haber verdik. Adana'dan öyle yapardı. Değil Öyle yapardı. İstifaza için tezavrubuyla batınlı mütevecci olan. Elhasıl yürşidini Resulullah'ın sallallahu teala'nın naibi vekili e, sultan Adliye yürşidine olan muamelesini Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem sultan olan muamele gibi zira hadisi şerifte el ulema veresetü el enbiya vel alim fi kıvmihi ken fi ummeti ve ulemay ummeti ki enbiyayı benim İsrail buyurmuştur. Enbiyalar çıktı, kürsüde vahıf geldi, milletin şadisi, bunlar da irka Veres olduğu için orada da sevabı beraber gelişecekler. Ben âlimi fi qevmihi qevminin içinde bir alim, ken nebiyyi ümmeti ümmetinin içinde bir gibi. Yani enbiyan nasılsa ümmetin içinde ilmiyle amel etmiş mutlu cihanımız gibi bizzat da ümmetin içinde Ke enne, yani enbiya olamaz. Bunu dedin mi? Kusura varlıyız ben. Onun gibi vazife görüyor demek, buyuruyor. Misalı bu. Ve ulema-i ümmeti, benim ümmetimin uleması e, ki enbiya-i beni İsrail, beni İsrail nebileri gibi irşad ederler. İrşad vazifeleri yani benzer. Kendiler o derece diyenlerdir. Ve o zaman günah-i ihtikadımız bozulur. Allah, Allah dedik. Ee, ya Rasulallah, ya asın Allah dedik bu Rasulullah kufre var. Ölüş edin, ölüş edin, ulvan olin diye rafa devin de, ölürük Rasulallah dedik mi kufre var? Ev bir ailey, hem bir ailey, Allah ailey. Bunlar ayrı Onlar ayrı makamdır. Yani Anlayabildiniz mi? <gülüyor> Kılamanurat, mutasya ilmiyle âmin olan ârif bîlla velâ ulemâ her kürsünün tahtına lan el ulemâ derecefulen bi'diyan diyen devir haşa. o arifi billah çalıştığı çabaladı hepisi bedevâr Allah rızası için dinlete doğru yola gelme yetirmenin için 85 ya -90 90'a yaklaşan kutlu canımız şimdi diyor Geçemizi vallahi diyor, deli anlı gibi diyor. Evet. Beş, altı, yedi saat konuştu diyor. Kitabı almak isterler. Bu işte enbiadan gelen bir kuvvet. Bu e, varif bir olduğundan yorulmasın diye diyor. Anamız demiş ki kitabı elinden alın. Rica ederim. yani. Sizden ayrılınca çok hasta oluyor. Dursunlar Allah rızası için aileme sunursun. Ben sevlatlarımın yolunda öleceğim böyle fedai can ediyorlar da şu oriyat diye haşap ekenler oriyat diye 200 gündür hasta evde 200 gündür hangi gün yastıkta bu ilk defa ne bozmamızdayan ama da ağlayar tan gittiler bir daha gittim yine o sohbeti yerleştirdim o on <gülüyor> onlar geldi hasta olduk geceler Vazifemi yaparım ondan sonra yıkılırım. Allah rızası şey yapılırsan ki öyle yapılıyor tabi. Zira <gülüyor> kelamı Rabbaniye, delalet ile amil olamayan, ilmiyle amel edemeyen alim, kimare müşadır, merkebe müşadır böyleler. Merkebin sırtında yük var götürüyor, üstüne i̇şte kitap mı olur mu, bildiği yok. Okmuş, hatırsa olmuş. Can yani Arapçayı dakik dakik konuşuyor. Hiç Ameris diyor, sen nerede kavu diyor Allah'ın söz. Hatısa atılan ne? Ne ayet demek? Mesele olsunlar mı? Sütünde o da mı götürüyor? Kitap götürüyor gibi işte. bu arif arifi billahlara diyor o Arif-i Enbiya diye. Öyle olunca amil olan alim ile hayra amil olan beyninde tefavut kesildir. Belki bu bir beş iman birbirine mukabelesin, caiz değildir. Filanda da biz de var bu hocalar efendimize benziyor demek caiz değildir. Keşbih olmasın demezsen olmaz yani. Zira Hak Teala, Hayrı amil olan a ulemaya, ilmiyle amelikmen ulemaya estağfirullah. Ve te emrûnen nâse bilbirli ve te emrûne ya Allah-u Teala'cım ne buyuruyor bak. Ve te emrûnen nâse bilbirli. İyilikle nâse emrî der. Kürsüye çıkar, şöyle oruç tutacaksın, gözünle de tutturacaksın, harama bakmış. Kendi de gözü harama bakar. Diline yalan söylüyor, dilli yalan söyler, gıybet eder, belki iftira da gider. Böyle. Bu şekilde diyor konuşan diyor, ulema diyor Allah nefsini unutuyor. Eee kulum sen alimim diyen kulum okuyan neden kendi nefsini unuttum da illere emretsin diyeceğim. Yani ondan başka yüzü kara yok dünyada şearete. Feshet insan yemel gıyama taalimin, nam yemfa ilmuhu. Feshet insan azaban. Azip gününden şiddetli azap gören alimin hocalardır. Nam yemfa ilmuhu. İlmi kendine menfaat yememiz. Hoca demekte de caydeler Yanına da varma diyor. Seni doğru yoldan ayırır. yapıyor. Hadi sana. Efendimiz'e dev verince kendi de mahvoldu, herkese de devletti. Hepsi tarikattan da mahvum oldu. El-Aya kavli şerifi ile itap buyurmuştur. İlmiyle amil olmayan alimler hakkında varize, ekber, hakkı. Muhammed Ya Allah Ziman Refikir Ne Sevgi Kardeş Bir Aşk. Herif'in hazırlıkları ve masrafları Sudanlı Şeyh Ahmet Hasan tarafından karşılandı. Cenaze namazı New Jersey'li el -Haj hişam cabir tarafından kıldırılıp New York'a 25 kilometre uzaklıkta Adli'deki Fendif mezarlığına defnedildi. ...Tek yürek geceleri aralayan secdeler... ...Uzatın ellerinizi Allah'ın rahmetine. Ellerimiz imtihanlar, akabeler kavradı. Kızgın kullar, sabırlar, direnişler kavradı. Zincirleri kıracak, şafaklar artacak, Gölgesi cennet, kılıçlar kavradı ellerimiz. Allah'ın adaletini kuracak yeryüzüne... Kutlu ellerin üstünde, sonsuza dek kardeşim, kardeşlerim. Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana da. zafer verince, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sağlamaya ya da ölmeye buldu Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz verin. Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye... ...yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye. Allah'ın adı üstüne yemin ederim. Kardeşim, kardeşlerim. Alladüllahu binal Muhammad. Bismillahi للقرب والسببه. ve al والتيفيق إلى ما تحب من عمل بل بهاية والسلام على من بع الحكم من بع الحكم بل تراية واله الجاهدين بالنقل بذواية المتأتبين بيدا في غاية الغاية أما بعد قافي علميك لعلميك أصحاب بعطندان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 Edep İbrahim İbrahim'i bini etten Kutlise Sirrahul Aziz Efendimiz Efendisine demiş ki, efendim bana himmet et. Bunun için üstazı kırılmışlar. Şöyle benzi bozulunca utandığından kalkmış. On sekiz senedir padişahlıktan sonra odun çeker. Bana efendim himmet et dediği edepsizlik olmuş. Efendisi demiş ki, ipi baltaya alın tefosun kafamızdan.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 O kurumda Mürşid-i Kamil oldu. Allah şefaatli nailisi. Yani edep bu kadar ince himmet ettiği düzümsüz yerde onu demek bile edebe muhalif. Evvelkisi ihlas, ikincisi edep. Tekkelerin kapsının üstünde edep diye yazdı. Zira ahz-ı ancak kulübe ehlullah'tan olur. Kalb, ehlullah'ın kalbinden olur. Bir mürit kalbi libası ihlastan are Veyahut evliyaullah hakkında mugayir-i edeb hareketi ola bu makule mürede Allah'ın derun-i peyzi meşrufları neyil ve rup neylemez. Kamil'in kalbinden geliyor peyiz. Onun gönlünü rencide ettikten sonra ihlas da olmadıktan sonra imkanı peyiz alamaz. Ama üçüncü, ehlullah muhabbet ilemektir. Ehlullah'ı fazla sevmek. Zira muhabbet peyzin kesretine ve gayet de izdiyadına sebeptir. Muhabbet 3. Ehlullah'a muhabbet eylemektir. Zira muhabbet teyzin kesretine gayet de izdiyadına sebeptir. Yani muhabbet kanelini ne kadar çok açarsa feiz o kadar çok gelir kalbine. Muhabbet kaneli kapandıktan sonra tamla feiz gelmenin imkanı olmaz. Bunun için muhakkak edepli olmak lazım. Ebiye-i madem ki ümumi selase-i ziyada ola, ihlas, edep, şumur şidine muhabbeti daimi rabitası ziyada ola, meahuz olan teyiz o kadar mücdad ola. Ama bakmıyorlar, benim dersimi Yok, kendinin ihlatsızlığı, kendinin edepsizliği, kendinin rabitasızlığından, muhabbetsizliğinden oluyor. şimdi değil mi? Bu stato la cihad bil ra'yet tenbeyen mahsum fe müte mutaqayyiddir. Fedah dilildi ki asli peyzesi ben şeyi vaat eder ki bu şiddet muhabbetten ibarettir. Yani mütecik tecib şeyde peyz pek çok yani tecib ma diyor. Lakin gerçekliğin <gülüyor> sıdk ve yakin üzere olmak lazımdır velabuttur zira Muhabbeti derul müritten bahtın müşşide cari olur. Muhabbet çoğu alıp çoğu müridin kalbinde mürşidin kalbine gider. Düşünmeler. O yavruyu hatırlamaya başlar, gelir, gelmeye başlar. Bir nehri manevi bir kitab i̇şte zor oluyor, bazı olur ya dinlemede bir mani olmaz. Şimdi nehri manevi sebebiyle bahtın müşşiden alet devam. İncizabı feyiz hasıl olur. Mürşid'in kalbinden. Onun muhabbetinin muhabbetinde feyiz gelmeye başlar. Anlaşıldı. Yani. Hasıl olur. Ön bir mehri maneviyettir. Vüsatı müritte olan muhabbetin kıllet ve küsvetine göredir. Yani feyizün kılleti kefreti. Mürid'in kalbinde olan muhabbeti muhabbetsizliğine göredir. Muhabbetin ne kadar çok feyizde o kadar çok gelir. Muhabbetin ne kadar az, feyizde o kadar az gelir. Yani ders ortada uyutlamaya başlayacağım istemez. Çünkü namutası yok. Müşid-i <gülüyor> müş Kâb'la muhabbeti çok az, gibi olmuş. Onun için feyiz kesilmiş. Sira bazen indel gayenil muhakkya nihmi manevi bahri misal olup müridin kalbi müşidinin müş tarafına teveccüh eder. Belki gayet muhabbet sebebiyle mürid Hene yani pişmiş olur. Mürşidinin cemi ahval, def cemi ahvalı def Bir anda ulu bir müride muhakkis olur. Yani nasıl aynayı güneşe tutan da insanın yüzüne tutan da kamaştırın mürşidi kâmilin kalbine aksiden Allah'tan seyiz, senin kalbine ulu kamaştıracak şekilde böyle yakmaya, kavurmaya başlar. Efendimiz... Bir ulemaya haber veriyor ki ne rabıtayı biliyoruz ya bir perdesiz var. perdesiz diyor şöyle güneşe tuttun mu ümümdeki kağıtları cahir cahir yakar. Onunla yemeğini bişirmeye neye bazı lazım olan ateşleri ile elde edebiliyorlar. Mürşid-i Kamil'in kutlucağının kalbi perdesiz oluyor. Allah'a çok yakın olduğundan çok yakın olduğundan böyle... Kim kalbine mürşid Kamil'in çok yakın tutarsa içerisini cair cair yakmaya başlıyor. Başlıyor Lepaif. Yani çalışmaya. Eskiden kardeşlerimizden vardı. Şimdiki kardeşlerimiz, direkt öyle kardeşlerimizden Lepaif yok. Rabıtaları az. Kamil'in mürşid Kamil'in muhabbeti Rabıtayla çoğalır. Ve kalbini senin kalbine yakın tuttun mu, bir gün tutan, iki gün tutan, üç gün tutan, yördüncü gün başladın çayır çay yanmaya. Bu yakıcı olan şey onu yakın bilmeyle olur. Efendimiz onun misalinde perdersizdir diyor Mürşid-i Kamil'in kalbi. Allahu Zülcelal Hazretlerinin fiyuzatına perdersiz. Fiyuzatı aldın mı mürid, daima kalbini, Efendimizin kalbiyle tutar kama, tutar Mürid adı tersa olanın çalışmaya başlar diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya diğer <gel> olsun diye. <gülüyor> evet, Belki galebeyi muhabbet sebebiyle mürid teneti şeyi alıp müridin tümü ihvali defayı başına da de, kalbi müride münakkes olabilir. Annem hiç durmadan ağlar. Rahmetlik babam sorun niye ağlıyor? Sonra bize haber verdi. Efendimizin vazfasını yapayasa açıktan haciz alıp geliyor, gelip oturuyor. Yani ben hey taşlaya giderken neylerken ben neyi diyeyim? Hayal ediyorum, hiç gözümden kaybolmaz. Fena bir şiğf oldum mu? Hiç kaybedemiyorum. Ben şa taşlaya giderken kaybolmuş, harcadan giderken kaybolmuş, geldi oturdum nasıl geldi? Geliyor. Bunu diyorlar, fena bir şiğf değil. Şiğfim vahbinden kalbi fena gitti ama bu fenafışık sebebiyle defayı vahide de, ne tencil anda kalbin müride, defayı vahide de şeşin, müridin cini ahlali, müsittef olan cini ahlak, aklasa hanide ne defayı vahide de müridin kalbine münakis bula verir. Yani nasıl güneşe ayne tutunca bir anda tüm alahı güneş aynanın içte yeni verir. Efendimizin huyu, her huyu onunla benzer. Doğru söylüyorum, şimdi direkt böyle, hangimizin huyu, Efendimizin huyuyla benzer? Hiç bilmiyoruz ki Efendimizin huyuyla Çünkü tutamıyoruz, yapamıyoruz, ondan oluyor. Bir daha muhabbet diyet işi emri, yani edep ve ihlası müstezim olur. Yani feyiz gelmeye de üç şey dediği ki, birisi ihlas. Bir şeyi Allah rızası için yapmaya ihlas gelir, birisi de edeb dediği gibi. çok edepli. Birisi de dediydik, mürşide muhabbet. Bir mürşide muhabbet yalımız olursa peyiz gelir. Öteki ikisini mıknatıs gibi o çeker. Cire muhabbet olan kimse mahbubu hakkında edeber ve ihlasa mübadelet bir de gelmiştir. Nitekim hopke şey yu'mi ve yusinru denildi. Ee, i̇nsan bir kimseyi severse onun için kulağa sağır olur gözü zükür olurmuş. Anlamazız. Anlatırım ben gerekeğe göre anlattım, usulsum. Usul. Sevdiğin bir dostun kusurunu söylerlerse, gelin şöyle yetmiş Mustafa Hanım'ı sözü, hiç duymaz onu. Vallahi billahi, zelize kadar yaklaştırma malıdır. Efendim de şöyle şöyle kusur gördüm. Ben, o kulağı sağır, gözü de kır. Yani onun bize imtihan için yaptı, ben de gördüm mü Ay serseri vay der. Yani ne görebilir, sevdiğini ne de suçunu duyabilir. Hiçbir şeyini mi? Kulağa Yani kulağa sırf duyar, gözüne sırf eğiliğini görür. Bunu için ihlasla edep de kendi kendine gelir. O adamı terakkiye sebep olan hal, onda da zuhur eder. okumaya imkanım olmayacak bazı yerlerden size okuyayım inşallah. Ama edep Rabıta edebi, kemali oldu ki hazineye hayal ki iki gözü mabeynidir. Müşir-i Kamil'im, gelen yeri iki taşının arası. Mesbese ne geldi orayı tutuverdi mı Geğe verildi içeriyle mesbese. Fatıma da validemiz ya Muhammed, ben senin iki kaşının arasına baktım mı oradan nur geliyor kalbime. Ahir vakitte ümmetlerinde kutlu cihanlarının burasına baktığında böyle nur gelecek. Oradan fışkırmış. biz kalpten zannediyorduk ki iki başının arasından oradan akar, ne al akarmış. Bütün dünyaya yetecek kadar büyük depoymuş, arşı azam gibi gelişmiş. El kalbi arşullah, efendimiz geçen bizi kucakladı dünyanda, Şu diyor şimdi diyor şimdi. el kalbi arşullah. Kalbim Arşul Rahman, istifade edemedim diye şöyle söylüyor. Niye de gördüğümden dedim rüya gördüm daha iyi oldu ya. Yani böyle istemese niye de neler yıllar? Uların kalbi Arşazan gibi hiç tarafından piyus tuş kırıyor. Nasıl mutasen öyle geliyor yani kalbini tutuyor müddetçe. Gece uzatmayalım dilimizden de kitabı çok okuyacak. Mabeyinidir iki gözünün mabeyini iki taşının arasıdır. Hanımla Mürşid'in veci ruhaniyetine içine belki iki gözüm mabirine nazar eğriyesin. Bir orası menbah peyizdir. Peyiz aynağı oraya. Allah'a ayırmamız lazım. Bu arada Mürşid'e meyil ve tüvesül ettiğin halde ruhaniyet-i mürşidi hazine hayalına, dahil ve anda hazır ve kalbi ağzına şey en peşe mülahaza kılıp sen deki bir tebriz anı aynı hayalından kayıp gitmeyesin o oradan dökülen teyiz içerine zaman zaman tutup kendinden gayet hali zuhur ile narar gayet. yani kendinden kendini gayet edecek vaziyete gelir insan o zaman mürşide dönermiş bağlısı Şahin Akşener'in ben Allah'a götürüyorum sizi Kavuta yasaklaşıyor, Allah'a döndürüyor biriye Geriye dönme. Birisi Efendimiz'e şeyin bayılır gibi hal oluyor, böyle gayet, o gayet haline, gayet olduğu yere böyle. Öyle bir an ne diyor, korkma, nefesini kesiyor ya, ölmez. Yedi gününe böylesi çağırda kalanlar olur bazı. Böyle bazı da ateşte ve ayıkır. Ayıkacak şekilde olmalı diyor Efendimiz'e. İlerisine girmemene, ayıkmalı. Kavutada böyle şey var kardeşlerim var, biz katil olduğumuzdan. Yapamadığımızdan bir gün su görmemiz kırastalaya dönmüş. Yani su da bir böyle rahatsız çok işler. Neden <gülüyor> buraya gelmiştir? Aynı hayalimizin kaybettiği hatta nefsünden kaybı varsa bu diyordum. Nefsünden kaybımız yine kalbe nihayet yoktur. Yüse di Kemil'in kalbinin derinliğine nihayet yoktur. Onun nihayeti bulunmaz. Yani desiri ilallah, kalpten hasıl olur. Allah'ı görmek de kalpten hasıl olur. Onlar, Mevla ilahe alâ hal onların kalbi, her cemi hukuklu rabıtayla olsa, yüzün yönünden esra'dır. Yani tarifatlar, refahitler, çatır çatır gelir yani. Her <gülüyor> şeyden daha sürat ve faydalı rabıtadır. İyi dinleyelim muhabbet? Şimdi de, o zaman size vereceğim. Öyle yapacağız inşallah. Zira maksud Allah'tır maksud. Rabıta hemen senin için seyriyle Allah'a vesiledir. Maksadımız sız rızayı bulmak. Rıza'ya götürmenin için ancak rabıta götürür. Muhammed sihir atıyor ya şimdi. Sen yani malı şöyle. Sen Allah'la Allah ol. Allah'la. Allah. Eğer Allah'la Allah olamıyorsa, Allah'la olan kutlu cihanlarla ol, onlar sizi Allah'a insal etsin, Allah'a kavuştursun. Bu manası yani, şey manası buyurdu. Eğer cemî ve kutlu rabıta ile olsa yüzün yönünden esnâdır, zira mahsus zâtdır. Rabıta seven senin için seyri ile Allah'a vesiledir. Eğer bilirsek ki rabıtaya delil sabit var mıdır? Efendim, rabıta için itiraz ediyor hocalarına bir delil var mı? Biz deriz ki, evet, kitap ve sünnet ve kıyasla gelin sabittir. Kıyasla da, sünnet de, de. da. ile ama kitabla sübutu Hak Teala'nın, Estağfirullah, Bismillah, vebteğû ile il vesile. Tavli şerifidir. Vebteğû ile il. Vesileye tabi olun, kullarım. Hacı Zülf Efendi, hocam burada diyeyim, Hacı Ali Hoca vardı ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kendi dedi ki, ah şu rabıtayı koymasalar tarikatta. Neden sen Hafız Ali Efendi dedi? Neden sen dedi böyle ahmadca konuşun dedi? Onca çok azamadık. Rabıta olmazsa bir adam açamaz insan tarikatta. Bütün tarikatın zirvesi en yükseği rabıtadır. Ben sana soruyorum dedi, ineri kilimize kazıp çıbık dikmesen, çıbıya gitmesen, batmasan, sulamasan, Allah üzüm ne? O dedi ki, yaş yedin bana verdiğinden Allah verdiysem ne olur dedi. Ne diye üzümü istense vermiyor onu da Allah vereceğiz, fiyizin Allah vereceğiz. Allah yaş üzüm verdi yiyelim şunu. Yok illa bağ yediceksin, keseceksin. Şimdi oraya bağ O çubuk, o üzümün diyor e, sebebi vesilesi. Allah öyle halk etmiş. fiyizin vesilesi de böyle. Karam ne? Beni Adam çubuğu olan mutlu cihan diyor onun çılığı da o diyor ona iyi bakar ona iyi rabıta onun yolunda yuvarlanırsan o üzümü teyiz üzümünü teyiz şerbetini teyiz e, nurunu öyle içmiş olacaksın dedi yazlıklar olsun sizin gibi kısa kafalı insanlara ilmi bilmeden böyle hareket ediyorsunuz diye çok ağır söylerler bak Kur'an-ı Kerim de Ve havli şerifidir veya dinlenir ki burada vesileden burası rabıtanın gayrıdır diyen hocalar nasıl biz deriz ki mefhulandır. Umuma aittir Kur'an-ı Kerim'i, şeyi. Talebi vesileyle emri sabit ol, olduysa, rabıta vesailin <gülüyor> etsalıdır. Zira vesile-i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yahut naibidir. Estağfirullah. Kur'an-ı Kerim'de de bu. Kul in kuntum tuhibbun allaha fettebiuni kavli şerifi. Kul bir habibim sen. Benim tarafımdan yekil oldu. Söyle onlara. İn kuntum tuhibbun allaha Allah'a muhabbet ediyoruz iddiasında bulunanlara de ki bana tabi olursanız Allah size muhabbet eder yoksa size muhabbet etmez siz Yahudi aslanı olarak kalırsınız. Onlar öyle oldular. Yani Peygamber'e Hacette İsa bizim Peygamberimiz dediler. İnşallah'ımız diyorlardı. Şimdi anladı. Bütün dünya ilim ile karış olduğundan Fırbesülen'in hep adam doğan Allah olmaz dediler. O bir peygamber, o da bir peygamberdir, ona inandı şimdi. Hristiyanlıkla inandılar, Allah diyemezler. O ya bizim peygamberimiz ayrı, o peygamber ayrı. allah Teala Hazretleri peygamberimiz gelince o peygamberin hokbunu kaldırıverdi. Recep gülün kürnün tü'ibkün Allah'a, fetteb'ûnü, Rasûlullah'a tabiyen kolu. Eğer Musa benim günümde olsaydı bana ünnet olmaya mecburuz diyor. İsa Aleyhisselam geleceğiz, diyecek ben peygamber oradan gelmedim mi, Hazreti Peygamber'in ünneti olarak geldim diye. Bir Ali Resul imam olacak, kendi arkasında namaz kılacak. Yok Muhammed Aleyhisselam'ın evladını yöne düşüp imam olamam ben diyecek İsa Aleyhisselam. Niye diyorsun sen yahu böyle? Lâş'ın peygamberler ehtal tabi. Ehtal diyorlar. Evelillah ben ehtal. Tevekul in kullu mutu'nun ta'yifunallaha hatta yu'nun qavli şerifi ki de rabıtıya işarettir bunlar. Zira ittiba mehbu'un ruh lü'yetini veyahut tahayyülünü iktizah eder. Eğer öyle olmasa ittiba arttırılmazdır. Kabe olunmaz, arttırılmazdır. Ama sünnet ile subutu İmam-ı Bukhari'nin zikrettiği vesile Hz. Ebubehir Sıddık radıyallahu anh bir gün Hz. Resul Efebü hazretlerine şikayet ve bihasbir ruhaniye Ya Muhammed dedi, halada bile hayalından mümkak olmuyorsunuz. Ya Muhammed dedi, şikayet ediyorum. Yani halaya giriyorum, affedersiniz, bir saniye yine benden kayıp olmuyor. Ben şaştım dedi. Hayalından münfeğ oluyorsunuz diye hikaye, hikayet etmişlerdi. Hazreti Sıddık Ekber, bu sebeple Hazreti Bahri Alem, Sallallahu Hazretlerinden gayetle hayal ederdi. Ben utanırdı. Ama de yasla sübutu, maksuda bizzat, Vesaili maksuda, muayyen olduğu hasiyetle tahayyül etmek beistir. Ancak memnu olan nefis vesaili maksud bizzat kılmaktır. Lakin hal böyle değildir. Münkir ise emrin beynini fark edemezler de onu için rabıtaya mahana bulmuşlardır. Ama mürşinin hizmetine gelmek edebi birkaç nevi üzeredir. Rabıtaya anladım efendim. Rabıta ee, Halik-i Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Saadetinle beraber onun emri kâti geliyor. Yani saadetin mutlu varmış onlar. Yanında oturmanın imkanı yok. Yanında otursak işimiz var, gıcımız var, samanımız var, zahramız var, çocuklarımız beslenecek imkanı yok. zamanında da zahranın çekerken de, bahçenin teperken de <gülüyor> daimi evliya vullah ile oldun mu boş yenek çalışmazmış müerme. Bederimizden kılavuz havuz Babama diyemedim, utanıyor insan kendi babasına, Ali Ramazan dersine topraştan danışır, benden danışmam. Babacık ağır gelir, onun için ona danıştırırım. Bazısını ben şöyle düzlerim şüpheli yerine, ona danışır, gün ona danışmış, evet. Kılavuz Habsuz'a danıştı, bak da. Kılavuz Habsuz dedi ki, Kardeşim üç gündür Hacı Eshal Efendimiz'i hiç gözünden bundan kaybetme, yürürken, Camiye gidip üç günde bütün vücut kendi kendine harekete geldi. Babama dedim, havuz öyle olur mu canım dedi, çocuk daha genç. Oğlum ara sıra yap dedim, kalbimle çalışın. Onu yani, istedikleri köydeki halleri mi oynuyor? Kime derdim, o cezbelenirdi böyle. Böyle vaziyetiniz var mı? Şimdi hepsini kaybettik ama limanda olduk. Ama şu kalma, şimdi rabıtaya kaldı, çok devam edecek inşallah. Derslerini arkadaşlarım birer ben soracağım sona eriştiyse yine şirin hizmetine gelmegede biliyor birkaç nevi özer. Devretisi aptesli olmalı. İkincisi cemi zünûb ve bu sorundan gafletinden 15 kere yavut 25 kere istiğfar etmesidir. Üçüncü saat ve hadde ihlas-ı şerifdirat vücüdün ruhaniyetine istihale mele ve bütün mülçidi kamilin ruhaniyetine, ihdailerim, lafında asil ettimeli. Bir ihbanın yanını Mevla Rızası için ziyarete gitsin, bunları adeste olmalı, istiğfar okumalı, üç hılaç bir Fatiha ile ruhaniyete göndermeli, ve gitmeli. Teyiz, bir ihbanın gelir biliriz Allah'a insana. Bu üç şey tabla şuruyordur. Daha gitmeden, yola çıkmadan büyük şey yapılması lazım. Efendim yeniden tesirle neymiş? Birincisi aksesli olmak. İkincisi cemi zulüp ve kusurundan ve kafletinden 15 veya 25 defa istiğfar etmeli. Ee, istiğfar etmeli. Üçüncü bir Fatiha, üç şıklası şerefli fıratlar bir şeyi zuruatna ihtayleme. Bu üç böyle bitti. Bu üç şey kablen şuru en güzel olmalı. Aynı mesele bir diye istiğfaza Kalbinin müşlinin kalbine tamam rahat değil ya. vardığı kutup cihan ise burada kalbinin müşlinin kalbine rahatıyla bağlaya. Hiç başka xavathır gelmemen için. Lakin iklat ve muhabbet de çözüle. Yandısıyla ruhaniyeti beraber nerede olursa nazarında olduğunu cezim ve ya. Yani müşlin ruhaniyet senle beraber. İstanbul'dan buraya mı geliyor? Yok. Onun indinde bütün dünya bir tabak kadar var. Sen nereye gitsen o tabağın içine dönüyorsun. Böydünün önünde. Bunların hikayesi var ya çekmeyeceğim. Bizim yok. Şeyimizi, santrusu hikayelerle doldurmayalım. Esasları alalım. Zira ruhaniyet için hicap. Ruhaniyet için perde, ba'it, uzaklık, grup, yakınlık, madde, dünyevi bir şey müddet yoktur. Onların gözü açılmış. Vallahi diyor Ömer Bey geçen konuşuyordu şeyde İstanbul'da. Vallahi diyor ihvanlardan birçok ihvan diyor Efendimiz'i içinde görmüş. Ayrı ayrı teveccüh buyurduğunu yıkılmışlar hep. Vallahi diyor o saatte Efendimiz diyor. uyku diyor. Bu da böyle yaparsa uyanın sana ne yapıyor diyor. Onların uykusu mani değerliymiş yani. Bunu muzak Orların uykusuna konmaz. Her halde beraber. Çok uykusu. Söndürmeyeceğiz onu da. Güneyli ruhaniyetin huzuru, huzuru kalp müridiyle beraberdir. Kalpten e, çıkarmadığı muttal cümleyi, kalbinin içinde sende var gibi durur yadır. Zira ruhaniyet ne maal basar da mesradır. Şimşak çakmadan daha yakındır. Belki Yürid-i makbuldan yakza ve halinde, uyku ve uyanık halinde yüritten ruhaniyet-i müşid. olmaz, emrediyen ayrılmaz. <gülüyor> bu, çok bu iş. Doğundacık ya, Ve e, maksuda vesile olduğu sebepten, Allah'a kavuşmaya vesile olduğu sebebiyle yürit-i